Bismillahirrahmanirrahim Konumuz inşallah hastalığa ilgili had-i şerifler Bu dünya imtihan alanı imtihan yerini Her insanın başına iki hal gelir hastalık ve sağlık İnsan tabi zaman gelir üzülür, sevinir ölüm de var Doğum da var. Hayat bu şekilde. Hastalık herkesten başına gelen bir olay. Bazen kısa süre olur, geçici olur, bazen kalıcı olur. Herkesin başına gelir ama. Allah-u Teala hastalığı verdiğine göre bunun tabi bir karşılığı da varmaz Cemaatim. Öyle göründüğü gibi hiçbir bir şey boşan değil. Hadislere başlıyorum. Hadisleri Buhari'den alın bir hadisi şerifi. Büriyye peygamber eş-hazetleri İza merudul abdü. Bir kul hastalandığı zaman ev safere ya da yolculuğa gitti bir yere. Bu yolculukta meşru yolculuk olursa, kütübe lehü makane yâmelü mükîmen sahihan. O kimse hasta olmadan evvel yaptığı amel ibadetlerini hasta dolu yapamıyorsa da, bak Allah'ın rahmetine azıca matemiz, Mevla ona aynı amelin sahabını yazdırıyor minik. Kişi mesela cami edecek, cemaate gidecek, cumaya gidecek. Her neyse bir Allah yoluna hayırlı işe gidecek. Kişi evinde fazla konu koyacak, bir şey yapacak. Ama hastalığı sebebiyle yapamadı hastalığı işe. Eğer hasta olmadı ve yaptıkları ne diyse, aynı hesabı devam ediyor. Demek ki bir iki insanın sağlığında Buna özen göstermek lazım muhtemel cemaatimiz. Allah korusun sağlığında da namazın düzeni kılmayan kişi, ibadetini fazla yapmayan kişi hastalığında zaman hem hastalığın karını çekiyor hem sahabında yoksun kalıyor. Bir de sefiri halde buraya halışa geliyor, sefiri halde. Bir insan yolculuk dolayısıyla ama yolculuğun meşru yolculuk olması gerekiyor. Mesela başka bir ilde karşının işte yeğeninin düğünü var. Nasıl düğün? E haram olacak bir düğün var. Kişi o giderse tabi hem günah gire giderken yolda hem bunun da eksen sahibi tamamlanmıyor. Ama kişi yolculuk vesilesiyle meşru yolculukta yaptığı ibadetini yapamasa aynı kola sahabı yazılıyor yine. İki hal şerif ikinciye. Bu da Buhar ve Müslüm'den. Allah'a şerif Şimdi bir de hastalanmadaki bu ağrısızların sevabı bu büyük Aleyhisselam adetleri, Mami Müslimin. Yusufuhu eden. Bir Müslüman erke, bir eza isabet etti. Başına geldi. Bir ezanet eza e, insana acı veren, ızraf veren, hoşuna gitmeyen bir hal. Başına geldi. Şey fe ma fevkaha Bu başa gelen eza rahatsızlık istersek kişiye bir diken bassın. Fema fevka, ya onun fevkinde başka bir şey olsun. Demek ki bir kişiye, eline, ayağına bir diken bile batsa, iğne bile batsa kişiye, bir insan yürürken e, kapının koluna çarpsa, acısa, insanın ayağı bir şey sürtse de, kişi bir sendelese, ayağı acısa, ya da bunun fevkinde, üstünde. Kişiye baş karası da gelse. İlla hatta Allah'u bihi siyyati'yi. Bakın Allah'ın rahmetine. allah Teala o kulun ne gelmişse onunla orantılı şekilde o kulun siliyor. Gelen eza cefa hastalık ne kadar büyükse o kadar kişinin günah çok dökülüyor, siliniyor. Mesela parmağı ve kanadı. E bir şey keserken bıçak kaçtı, eli biraz kanadı. Kanadı ama kişi o anda kızdı, zünnendi. bunu mı verdi? O zaman bu kişi silahlıktan yoksun kalıyor muhtemelen farkınız? Yani sabretmek şartlarını bilelim bu şekilde. Kişi yürürken yolda e ayağı bir şeye çarptı taşmacı biz sen edem ben delediye geriye daha de yere düştü eli çamurlandı dili çamurlandı biraz ama öfkendi kızdı ama sinirlendi ama yine bu kişi kaybetti kaybetti o demek ki sabır etme koşulu ile insan başına ufay bir şey bile gelse var bile bir şey gelse bakın bir diken insanlar bir diken bile bassa onun bile karşılığı var Allah katın cecaluhu ama kulun sabitmesi koşuluyla. ile insan günahları burada dökülüyor siliniyor burada bize bir örnek diyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kema tevudü şirertü varaka ağaç yapraklarını döktüğü gibi kula binaları dökülüyor. Demek ki mahşer yerinde hesap başına çekildiğim zaman o zaman bu gelişimde göreceğiz. Öyle mi? Dünyadan başına bir hal gelmiş, dişimiz ağrımış, gözümüz ağrımış, midemiz ağrımış, şu olmuş, bu olmuş, her neyse Başımıza gelmiş. Kulağında bunun hiçbir farkına değil. Hatta kulağında tebih sıfat etmiyor, bir şey yapmıyor. Ama ediyor Şikayetçi olmuyor. Günahlar dökülüyor. Ne kadar uzun sürmüşse o hastalık, rahatsızlık süreci devam ediyor. Bakınız. Ne gibi buyuruyor peygambuna? Ağaç yaprağına döktüğü gibi. Ağaç gene yani yaprağına zaman döker, ya sarılıp son soğan doğru ya da genelde bir esinti rüzgar lazım. Sallaması lazım ağacın kardeşi. Demek ki kişiyle musibetler sallıyor, günah dökülüyor. Yani elhamdülillah Rabbimizin merhameti, lütfu, keremi bu kadar geniş, büyük muhtemelen bakın kardeşi. Yani güzel bir kulu kulunu Allah kuluna bunu veriyor bu için hadis-i geliyor. Hepsi tabi almadım hadis almadım. En şiirti bela musibetler önce peygamberlere bakınız. Eşşedül belalel enbiya geliyor. En şiddetleri önce peygamberlere. Peki onların günahı yoksa ne olacak? O zaman daha güzel ya. Günahı yoksa ne olacak? O zaman sahibi derece artıyor bakınız. Bu hastalıklar, musibetler ya tekfürü seyyah deniyor, günahlara kefaret oluyor, ya da terfü derece oluyor. Kulun günahı yok, derece artıyor. Tabi bizlerde günah olmaz diye bir şey yok atacağım hatta. Bunu böyle bilelim, böyle bilelim. Demek ki peygamberlere gelen, başına gelen, onların derecesi daha yükseliyor. Hatta çocuğun başına gelebiliyor hastalıklar. Çocuk, basum çocuk, hiç günah yok. Günah sıfır çocuğun. Çocuğun bir şey yok. On da başına gelebiliyor. Bu da ne oluyor? Hem annesinin babasının buna sabır ederlerse, ederlerse, hem onlara sabır diyorlar, hem de çocuğunun sabır birikiyor. Yani kum buraya atıyor, para gibi oluyor çocuğum böyle. Sabır birikiyor. Üçüncü anıştıma e geçiyorum. Tabi anne ı yazıcı. Bu arsam azetere. İnnesu suda'a baş ağrısı ve millete ve ateşli hastalıklar sıtma grip, kumma derler bunlara. bu tür hastalıklar bir baş ağrısı yarım baş ağrısı olsun tam baş ağrısı olsun bunlara suda deniyor, deniyor demek ki baş ağrısı ve ateşli hastalıklar Kişinin ateşi, harati yükselir. Bedeni yanar. Bu nedir? Müminlerin dünyada cehennel okarı bir karşılığı bulunamadır. Şimdi biliyorsunuz aziz cemaatimiz cehennem tabi yanma yeri. O yanacak. Allah cümlesi korusun inşallah. Nasıl yanacak kişi orada? Oran yakacağı ne? insanlar ve taşlar. İsmi bille ve kudu nasıl hizare mülabbi yokluğuz? Ve kudu hennaşı ve hizare. Ve ha Hazamir cenneme gidiyor, cennemin yakacak malzemesi insanlar taşlar. Bir gün Hazreti Pehlivan Zader, Arjun kardeşi hızlı hızlı giden geliyormuş. Sürüyorlar, Yahfe, nerden gelirse Yahfe diyor. Cehenneme gittim, oradan geliyorum. Peki ne yapmaya gittin cehenneme diyorlar. Alıyorlar ikisini ama. Ateş alma gittim cehenneme diyor, oradan geliyorum. ateş almamıştı ama, niye ateş almadın? Dediler ki bana diyor, buraya gelen ateşi kendi getiriyor. Sen getirmedin ki, bulacağız dedi bana diyor. Şimdi bakın adı cemaatimiz insana bazen ateş hastalığı geliyor kişiye. Ateş yükseliyor. Kırk ıpran geçiyor mesela. Kişi yanıyor. İnsan çay içer yanıyor insan. Ne ne kalıp ne bu Demek ki cehenneme giren kişiler de buradan ne kadar günah götürdüyse günah ile eş Orantı olarak orada yanacaklar bak bu terimler, yanacaklar. Böylece. Kişinin kendi günahı yakacak şey var orada. Şimdi bir gelin Hazirevi e İnşallah bu arışamazdı teri, minne sudaa vel mili ilete. Başarısı ve ateşli hastalıklar laize bil bilmiyene. Bunların birinden eksik olmazlar ürünlerin başına bunlar gelirler. Hele baş ağrısı peygamberlerin hastalığı adı cemaatimiz. Peygamber hastalığı. Bir gün Hazret Aişe Sıdıkah Validemiz diyor ki peygamberimize Ya Resulallah var Esra. Çok başım ağrıyor. Ayşe Validemiz peygamberimize. Ya Allah çok başım ağrıyor. Peygamberimiz dedi ki Ya Aişe de başım ağrıyor böyle muhtemelen. Yani baş ağrısı bilhassa, peygamberlere gelen bir hastalık baş ağrısı. Demek ki bunlar ikisi mümine eksik olmazlar. Ver ne zünübü Kişinin günahları uud daha kadar olsa da kişiye bu hastalıklar gelir. Fema hid anhi ve alehimiz zünübhi sabbetin min har Ta Kişinin günahı o ulu dağ gibi örnek verilenler. Yani çok büyük, dağ gibi günahı var kişinin. Mevlam bu insana ateh hastalığı verir işte. Biraz da grip günümüzde. Başharis Mevlam verir. Ne oluyor bunlar? Günahlar dökülüyor. Dökülüyor, dökülüyor, dökülüyor. Ulu dağların günah küçülüyor, küçülüyor. Haraldır, tansiye kadar dönüşe bakınız. Bir doğum Ha, o da gidinceye kadar benim hastalık veriyor muhtemelenler. Yani kul tevbe etmesini beceremiyor. Kul kendini koruyamıyor. Bu da Mevlam'a hastalık veriyor. Kul hastalık sebebiyle günahından arını temizleyen E Bir insan dünyada günahından tam arınamazsa ne olacak? Şöyle buyuruyorlar azı cemaatimiz bazı alimler. Firavun'un diyorlar, bir an başı hiç ağrımamış Firavun bakınız. Firavun, aleyhillâne. Yani hiç hastalamamış, hastalamamış, hiç bir anın başı da ağrımamış diyorlar. Kardeşim. Neden? Ona kefaret ve günahlarını Şimdi dünyada müminin başına demek ki hastalığı geliyor, Tabii kendine gelir, eşine gelir, çoğuşuna gelir, çevresine gelir, gelir gelir, musibete gelir de, günah kafar bunlar. Eğer kulun günah burada tamın temizlenmese, ne olacak? Bu defa saat köprüsü var. Saat köprüsü var. Saat, köprüsü var. saat köprüsünde insan o köprü geçişi günahına orantılı olacak. Kulun günahı çok. Ağırlık basacak, adım atamıyor, kendisi cehennem çekiyor... Kullanabilecek sağ köpüsünü... imana varsa... çok yavaş... geçemiyor... istiyor... geçmek istiyor... bu nasıl olur... azı cemaatimiz... rüyada... çoğu yaşamıştır... rüyamızda... mesela insan... rüyasında... korkulu bir şey görür... insan... bir karaköpük... insanı saldırır... yılan saldırır... bir şey saldırır... kişiye... o kişi... kaçmak ister... kaçamaz ama... Yani koşmam dili aslında kaşamam diyeceğim. İşte aynen böyle olacak. Demek ki müminler, günah olan müminler sıhh bir gelince bunları günahları basacak. Ağırlık olacak. Çökecek böyle. Aş arabına çekeceğine çekecek, bunu da çekecek. Neden çekecek? Ki cenab bunları yakacak. Yakacak böyle. Yakacak, yazacak. Kaç günahını arınsın ki cennete girebilsin. Çünkü bir insan günah varken o kadar cehette giremez, uyumu sağlayamaz hayatına. Ancak günah temizlenecek, kul pırıl pırıl olacak, kul böyle pırlanta gibi nur olacak, kul cehette girecek, o da huzal mutabir işte. Dönüceği çürü, inşallah bundan değil mi? Rivati i şerifi. Şimdi has bir kişinin durumu. Buyuru Anasem Hazretleri en iyi indir-i meriyıldı tesbih uhun hun. Bakın şu mücevâk mutluluklar. En iyi indir-i meriyıldı hastalığının hastalığın yat yerde inlemesi. ızrabı var. Sancısı var. Öyle bir şey var ki Artık elinde olmadan yadıdışı inliyor artık. Bu nedir? Tesbihun, tesbih sevabı oluyor bakın. Her ah, ödeme inlemesi ızdırabından, ama şikayet olmayarak acıdan dolayı inlemesi. Her biri bir tesbih, Allah zikir, yani sivânallah anlamına geliyor sebze doktörümden. Bakın, hasta inliyor ıh demesi Allah katında tezbih. şiban Allah alana geliyor sevap alıyor. Ve siyahuhu tehlilün siyah sayası. Arada bir ah vah bir şey yapması bu da nedir? Bu da kelimeyi tehlile göre bakınız. La ilahe illallah diyor. O sabı alıyor dedi ona Rab mahsulü verdi. Rab ona sancı verdi. Rab ona verdi Rab ona kul demek ki kuranıyor dinlerken tesbih eder gibi sahab oluyor. Sayası ahva derken tevli tevit sahab dönüşüyor. Ve nefesü hüs sadakatin. Her aldığın her nefes birin sadaka sahabına giriyor. Hasta tabiri zor oluyor, zorlanıyor rahatsız oluyor, alıp vermesiyle Allah'a katında bir insanlara vermiş gibi sevap oluyor. Ve ne alel-i firâşi ibadetün yatağında uyuması hasabi inledi ma'zı Hafif bir hafif hastalığı uyuduğu uykusu ibadet makamına geçiyor. Yani sanki ayağa kalkmış namaz kılıyor. O sebebi alıyor uyuması hastalığına. Ve tekallibuhu min canebin ila canibin. Hastanın bir tarafından bir tarafı dönmesi. Hastalık vesilesiyle, sancı dolayısıyla kıranıyor. Rahat edemiyor. Bir tarafına yatıyor olmadı. Ömer tarafa dönüyor, olmadı. Söz dönüyor, olmadı dönmesi. Kenamı yukarı fi sebilillah. Allah yolunu sanki onun düşmanla savaşıyor. O alıyor. Yatağında üzra var, savağda. şöyle atıyor bakıyor, olmadı. Hazem ediyor, ağrı tutuyor kendisini, kramdırıyor. Ömer tane bu da dönüyor. Ya dönüşü Sanki her meydanda düşmana savaşıyor, o sebap alıyor anda. Yekuullah azze ve cel, limenaketihi, Allah taala mef'tına buyuruyor ki, abdi, ahse ya kulun sağlığında, ne ibadet yapıyorsa, arz yapmış gibi, hem de daha güzelli yapmış gibi, sebap yazın melam diyor. Fizaha <gülüyor> kame, iyileşti, ayağa kalktı Sümümeşe <gülüyor> yürüdü. Kâne Kemen lazım Hiç günah kalmayan kişi boluyor. Üç gün yattı, beş gün yattı, on gün yattı. Ne kadar yatmışsa, ne kadar yatmışsa, tabi zaman gelecek, sevinecek. Keşke biraz yatsaydın diyecek zaman gelince tabi. Diye komutederler. Bakınız demek ki kulun başına gelen bir şeyler onu yatıran Rabbim. Onu inreten Rabbim. Onu yatıran çevren döndüren Rabbim. Haşa Allah bir şeye boş vermiyor. Allah'ın kul, Allah kuluna zulmetmez. Demek ki kul burada afılıyor, bağışlanıyor. Bir de bunun ötesinde bakınız inlemesi tesbih, Ahva demesi tehlil, tevhid. Ee, ne al ve nefes esalakası sevabı, uyuması yatan hasiatında ibadet makamında hele kiram dönmesi, Allah yolunda cahderlik sevabı yok. Beş yaş şey civarındaki cemaatimiz. bu da buhariden aldı mı? Biliyor musunuz maddetleri biliyor bunu. Annelesin sizse <gülüyor> kul Ben diye Resul'dan işittim. Peygamber şöyle bir arşamaz ettiğini. İnnalallahi azabe cel kale. Allahu Teala buyurdu ki. Hasen peygamberimizden duyduğunu söylüyor. Semiot diye. Onu işittim diyor. Peygamberimiz de Allah'tan bize bildiriyor. Yani hadis kutlu hadis. Kale Allah Teala buyuruyor. Hic kubresinde "İze teleytu abdi bi habibetehi." İze teleytu abdi. Bu da ya ya yani nisbiye. Allah buyuruyor. Bir kulumu <gülüyor> ibtirah ettim, imtihan ettim. Ne ile? Bi habibetehi, iki sevgilisiyle. iki sevdiği şeyle. Avvastu minima en cennete. Nedir bunlar? İki göz, iki sevgilisi. Yani imtihan olarak kulun başına gözüne bir böyle bir hal geldi ki e, tedavisi mümkün değil. Kulun gözleri görmüyor artık. Yani gözleri kör oldu kulun için. Kör oldu. Eylülhan buyuruyor. Kulumu iki sevgilisiyle imtihan ettim. Çünkü göz kapandı mı kulun dünyası karardı. Kulun dünyası karardı. Artık kul dünyayı görmüyor. Yere gidemiyor. Gidecek kişiyi. Muhtaç oluyor. Bir kulumu göz hastır imtihan edip de gözlerde kör kaldı mı ona eves ona karşılığında ancak ona vereceğim cennet olur. El cennete. Yani demek ki bir insanın tabi bir gözle kapansan böyle şekilde ama bu had-ı bu arada iki gözle habete diye geliyor. Demek ki bir kimsenin iki gözü de görmez duruma gelirse kula tabi sabır ederse ederse karşılığı sehabaya bulun artık bunlar. Girmeyorsa alba. Sehaba girmiyor artık çikolata çikolata sahibine girmiyor. Ancak bunun karşılığı, ödülü, anca cennet. Cennet. E, Tabi gözlerin kapanması, görmez dünyayı kolay değil. Değil ama az cemaatimiz. Bir de öbür alemden baktığımız zaman ne olacak? Öldük. Mahşer kuruldu. Biz o bulduk. Oradan bakalım bir de. Ne oldu dünya hayatı? Söyle silik bir hayal dünya hayatında. Hatta şu anda bile her birimiz mesela geri gidelim de hatırlayalım. Çocukluğumuzu hatırlayalım. İlk oldu gittiğimizi hatırlayalım. Ne oldu o günler şimdi. Yani silik bir hayal. Böyle. Herkese kadar hayal, hayal bir şekilde. Bir de oradan bakınca demek ki ne oldu dünya hayatı? Sil gibi hayat. Hayal. E insan ne kadar kişi tabi zahmete çekse ama kişi 5-10 sene, 20 sene neyse diye görmesi de olabiliyor tabi. İnsan gene tabi yaşayabiliyor gene. Ama bunun karşılığı mizahında doğrular doğru cennet. Hısaab diye bu şekilde. Altıncı yansı çektik inşallah. Buna diyelim bize rivat ediyor mamin garibin yemluldu. Bu da bir insan gurbette hastalansa kişi gurbette yada kişi kaldı herhangi ise gitmiş oraya, işi var, güc var, gitmiş oraya hastalandı. Feyyumi bir basarihi kişi hasta şöyle gözünü kaydırıp bakıyor, sağa sağa bakıyor fela yakuh alâ men yârifuhû hiç taneyen kişi rastla meşhlede. Ama hastaneye düşmüş gübete ellerinde. Ama yolda hastalanmış. Her neyse demek ki kişi gübete hastalanan garip bir kişi şöyle yatılan gözünü bir bakıyor çirip gözlerini tanıyan kimse hiç rast gelmiyor. Tabi bu anda ne oluyor kul bir garajcı değil mi? Bana hastane ekleme gürültü hastanası cemaati. Ha hastaların ziyaretçisi, çok oluyor ziyaretçiler. Yakın oluyor, şehiresi oluyor, mağazam geliyorlar. Bazen bakıyoruz aynı odada yatan kişinin hiç yer yok, kimse seçmedi. Garip zavallı o tek başı yatıyor Tabii bakıyor gelenlere bakıyor, ziyaretçilere bakıyor. Ona kimse gelmiyor. Tabii öyle bükülüyor. Ama Mevla bunlara bak nasıl saf işini azıcama bakın. İlla ketaballah lehü Allah kulu öyle bir şey yazıyor ki bir sehap, bir küllü nefesin, ite nefesü bihi simelfin hasenetin bakınız. Her alıferde nefesinde yetmiş bin hasene. 70 bin kesin kina eten buna. Yani çoktan kinaya anlamına geliyor. Tam tabi sayı, şadi burada. Demek ki bir kul gübete hasalansa. E, kimseyi tanımıyor. Kim sorunla ilgilenmiyor. Kim hatırını sormuyor. Hatta yolu düşmüş zavallı da kimse hiç bakmıyorlar. Karşılmalı kişiye kayıyorlar. Demek ki ne oluyor kul bu anda? Her nefesiyle 70 bin hasene yazılıyor. Ve benim anı seyyetim yine her nefesinde 70 binde günahı hafızı siliniyor bakın. Demek mi? Grup tabi kul garip oluyor. E, Kimseyi tanımıyor. Kimse ona ilgilenmiyor. Kimse yardım etmiyor. Artık kul içi yalmış, içi ağlıyor. Gözler ağlıyor, içi ağlıyor. O anda Rabbim kuluna bakmakta her nefesinde bu kadar muazzam sahaf veriyor. O adam kuluna kulun günah siliyor. Şimdi tabi hastalıktan bu kadar hesabı çok azı cemaatimiz. Ama Allah-u Teala'dan hastalık gerekiyor ama hakkınız. Bu da var şimdi. Hadis 7. aşağı bir geçiyorum. Tirmiz rivayet ediyor hadis-i şerifede. Hazri Abbas Peygamberimizin amcası. Peygamberimizden sonra arkaya kalan tek bu da pey amca peygamberimiz. Hazebbas. Kaleci ki kuyutu yarısıyla Allah. Hazebbas diyor, "Ben dedim ki diyor, ey Allah'ın Resulü, alim şeyen bana öyle bir şey öğret ki, yani du öğret ki eselullah teala. Onun Allah'a dua edeyim." Hazebbas, peygamber amcası peygambere soruyor, "Yarısıyla Allah. Bana Öyle bir şey öğret ki onunla Allah dua edeyim. Bir dua ertene yani bana. Kraliçesi Ateve Selam Peygamber gaman verdi. Stilullah el afiyete. Allah'tan canın afiyet iste dile dedi. Allah'tan afiyet dile. Feme kesti. Ey Yaman, Hazalıras buyuruyor. Ben birkaç gün elendim. Sümmeci iti yine geldi peygamberin ona. Fökültü Ya Allah Aynı şeyi peygamberin söylediğini tekrar diyor. Kaleli İkinci gelişimde Resulullah bana şöyle dedi diyor. Ya Abbas Ey Abbas Ya Amme Resulillah Ey Allah Resulü'nün amcası Peygamberin Keseberi'ye. Ceriden afiyete, fideniye ve ahirete. şey buyurdu. Allah'tan afiyet dile hem dünyada hem ahirette buyurdu. Afiyet dile. Yani sağlık, sıhhat, huzur her şey içine buna giriyor. Allah'tan bunu dile buyurdu. Demek ki az cemaatimiz hastalığın sihabı çok diye hastalığı dileme dilememek gerekiyor. Çünkü kulun durumu belli olmaz hastalık uzar, kubi anda sıkılır, bunalır, daralır, işe ne der? Hepsini yıkaya götürür. Yıkaya götürür. Şey. Bunun için Allah'tan affedilme gerekiyor. Bir gün meşritte sahabenin biri dua ediyormuş. Ya Rabbi, bana sabır ver, bana sabır ver diye dua ediyormuş. Peygamberimiz dedi ki ona, neden Allah'ın sabır istiyorsun? Ne zaman sabır edilir? Başına bir bela gelince sabır edilir. Sen Allah'tan bela istiyorsun ki hani Allah sana sabır versin buyuruyor. Allah'tan sabır dileme, afi dile buyuruyor böyle. Ne zaman sabır dilenir? İnsan başına bir hal gelince kul Allah'ın o zaman sabır ister. Çünkü Mevlam buyuruyor Veste'inü bis sabır ve salah Veste'inü bis sabrı ve salah Allah'tan sabır, isteği mevlam buyuruyor. İsteği ne zaman sabır denir? Kişinin başına bir hal gelince kul daraldı, bunaldı, tabii hastalık olur, işsizlik olur, güçsüzlük olur, evde huzuru olmaz, şuradan buradan başına hallere gelebilir, kul artık çok çıkmazlara gelebilir, sıkılır, kul bunalacak. O zaman Allah'a yardım eder, Allah'ın bana sabır, cemil ve güzel sabır ver, Mesela Yakup arıştı madde oğulları geldiler. On tane oldu geldiler. Nasıl geldiler? Kız oğlaştı amın kanlı gömme getiride Kanlı gömme getirdi Kız oğlaştı. Yakup arıştı madde teride Allah hep en çok Hal Yusuf'u severmiş. Bir hiç ayrılmazmış. Bu severmiş. Bunun üzerine geri on tane oğluna kısaca geliyor. Hasretli geliyor bunlara. Kısalıyorlar. Ondan kenara karar veriyorlar. Biz Yusuf'u da Allah'ın babamızdan diyorlar. Şöyle götürelim, onu öldürürüm, bir şey yapalım. Onu ortadan kaldıralım ki babam bizi sevsin diyorlar. Geliyorlar. Ya baba ne olur? Bak Yusuf hep burada duruyor. Çünkü bunaldı, sıkıldı. Onu ver bize baba. Biz haberi diyor, şöyle gidelim bak biz av alıyoruz, ya, geziyoruz, şunu bunu yapıyoruz. Bize haberi gelsin şöyle meyveni toplasın, yesin. E, korkarım onu kurt kapmasın dedi. Şöyle kurtarı kapmasın. Baba bir bakmeleri 10 kişiyiz. Güçlü, kuvvetli. Onu koruruz dediler. Babaları da artık gene razı olmadı. Yusuf aleyhisselam çocuk o zamanlar o yalvardı. Babacığım ne olur be? Bana izin ver baba. Ben de gidiyor abilerle beraber. Gezeyim, tozayım, bir şey göreyemem de. biraz buyurdu. Babası da o Yusuf kıramadı. izin verdi. 6-10 tane abisi Aleyhisselam'ı. Babalar da arkadan bakıyor. babalar onlara göze sürece Yusuf seviyorlar, hoşuyorlar, girip konuşuyorlar, gidiyorlar. Tepeyi açınca başlayıp, hemen başlarım çocuklar. Birine gidiyor abi diyor, tekme vuruyor. Ona gidiyor bir yumruk vuruyor. Yarı yıkıyor çocuk götürürler şimdi bu hızlı götürürler. Ne yapalım bunu? Nasıl öldürülmemiştiniz bunu? Sonra duyuyor. Çocuk almamıştınız. Sonra karar verdiler. İşten biri bu görüşüyle attı. Onu öldürmeyelim de onu suzu bir kuyu atalım. Orada kendi aşa olsun orada kendisi orada. Çöl kuyuların bazen suyu çekilir. Devamda çöl kuyular çekilir. Derin oluyor çöl kuyuları. Göçerler layıtsa varsam kuyuyu Atacaklar indi. Az evvel kuyuya ama tabii can değilim bu yapışık kuyun kenarına ıslahsan elleriyle aldı yapışıyor abiciğim beni abey diyor abiyim. Buz eline balı aldı teremler. Eline balayıp kaptı aşağı terimde bana. Atalar yere düş kuyunun dibinden düşünce bir kaya çarpmış diz yaralanı baya kendisinin. Kuyu çok olduğu için şöyle kuyuları görünmüyor tabi. Bunlar işte bağırdı abi. De, Yusuf, Yusuf. O da abileri beni acı çıkaracaklar diye abicim ben buradayım dedi. Halkı ölmemiş. Taş başladılar. Olacak şey valla. Yani. İmtihan tamamında. Tekrar bağırdılar. Cevap vermedi. Kendisi ölü diye kendisini bıraktılar. Her zaman gelişlerinden o gün çok daha geç eve geldiler. Hatta Kur'an'da da işte aynı yebküm buyuruyor, geliyor. Yani yastıdan sonra ağlayarak ağlıyarak eve yaklaşınca bunlar yapmacık ağlam başladılar. On kişi birden güçlü kuvveti hepsi de ağlere gelince, daha kafalar zaten gözü kulağa yolda. Eve bir sonra bir şey oldu. Çık, ne oldu? Onu kurt dediler. Hatta bir de kurt tutup getirmişler bağlayıp da. Süperselam gömleğine getirmişler. Baba bak. Bu kurt Yusuf'unu yedi. Biz avla meşgul o eşyamızın baştan kalmıştı. Biz koşuk ama kurt yakalı Yusuf'u kurtaramadık. Kurt onu yemiş. Bu da kanlı gömleğineş aldı dediler. Bir av yakalı kesmişler. Gömleğine kara boyalmışlar. Yakabılaşsam aldık gömleğine baktı. Allah. Bu nasıl kurtmuş? Yusuf'u yemiş ama gömle sapasağlam. Tabi yalan beden çıktı. Yusuf Araslam kurda sordu. Ya kurt neden yavrumu yedin? Yemediğini biliyor tabi. Sordu ona. Dedi ki ya Nebiye Allah. Allah'a yeme ederim ki allah Teala bize peygamber bedeni haram kıldı ondan dokunamayız. Bunda ne kaldı buyordu? Gusarsama öyle şeydi yakvar Hazretleri. Hesabın cemileri yak o zamanlar. Hesabın Cemil Rabbim sen bana sabrı cemil bir dedi. Dayanayım bana dedi. Ancak 40 sene sonra kavuşsunu kavuştular. 40 sene sonra ona kavuştu. Ağlay ağlay gözleri görmez oldu. Beyazlık karası gitti gözlerin beyaz her tarafını kapladı gözleri görmez oldu. Ancak 40 sene sonra sene kavuştu. Mısır Sultan'da kavuştu abona. Hadis ikinciye geliyorum adı cemaatimiz. Müslümün, evet, şerif, bu da bari Müslim ve şerif bu da. Bu da madretleri. La adve, la adva ve la tiyerete. La adva hastalıklara geçer değil bir şey yok. Şuna bak muhtemelenler. Yani bir hastalık kendi başına geçer. Geç hastalık, dolaş hastalık diye bir şey yok İslam'da. Ama geçiyor diye muhtemelenler şimdi alı cemaatimiz öyle şuna bakalım ve hastalıklara bulaşır deniyor hastalıklara. Günümüzde daha çok salgın kendisi kullanılıyor, ee, salgın hastalıklar. Bu hep esenli olmuş. Eski çağdan beri olan bir şey bu. Ve icabında icabındadır Allah'ın bir kahri geliyor. Neyse, bu ne oluyor bu. Nasıl oluyor bu salgın hastalıklar? Bu hastalıklar bir de böyle meden çıkmış hep. böyle Yavaş yavaş gelene Salgın hastalıklar aniden meydana çıkar. Ya bir bölgede, yörede, ya ülkede dünyanın çoğunu kapsar. Aslında aniden çıkmış çıkarlar salgın hastalıklar ve muazzam bir yıkıntı yapar. Hastalık, ölüm yapar. Yavaş yavaş hızı gider, zayıflar durur gider. Bak mesela. Şimdi günümüzde. Biliyorsunuz son çıkan işte kuş kızışınlar bunlar. Bunlar bitmez cemaatimiz. Günümüzde de hastalıklar çıkıyor. Hiç bilinmeyen, ne olduğu bilinmeyen hüristler, bakteriler, mikroplar ya bunlar yaratıyor. Yeni varlıklar çıkıyor. Tabi ne oluyor birdenbire hastalıklar bir yörede derken ülkede yayılıyor bunlar. Tabi şu anda bir şey yok gerisinde şu anda. olabiliyor ama. Hastalık birden yayılıyor. hastalar çoğalıyor. Ölenler oluyor. Devam etmiyor ama. E günümüzde efendim işte bilim var, teknoloji var. Laboratuvar inceleme yapıyorlar. Şunlar bunlar yapıyorlar. aşı giriş önlem alır. Ön... Hastalık önleniyor. hakimi değil mi? Vallahi değil mi? Muhterem, değil mi? Eski çağlarda da muhteremler mikropları insan daha bilmezse mikropları, mikrosop yokken, laboratuvar yokken de o dönemlerde de hastalığı gelirdi, salgın hastalığı gelirdi. Hastalığı, veb hastalığı gelirdi. Hızla, aniden, birden bire yayılır, bazen on binler, yüz binler övülüyor olurdu, hızı kesilirdi böyle. Hızı kesilir, ve hastalığı kaybı yani hiçbir şey yapmadan gene gider. Neye benziyor bunlar? Aynen bir bitki hayatının insan benziyor. Doğuşu, gelişmesi, en güçlü kuvveti dönemi, kişinin açması insanın gençliği dönemi gibi, yaşlanma, gerileme, gitme mutlaka. Şimdi adı cemaatimiz, hadıçta buluyor ise madretleri, hadıçları hem Buhari hem müslimde her yani en saadı şerif adı şerif la adva. hasla geçmez şimdi bir de kader gününden işe bakalım Allahü Teala ezelde kulun ömrünü yazmış mı yazmış değil mi ya beraber yürüyor hem de kitaben ı mektuba İnsan öm yazılmış yazılmış yazılmış. Kul ne zaman ölecek, nerede ölecek, ölüm sebebi ne olacak, bu yazılmış muteremler. Aniden bir sağlık hastalığı çıktı. He sonra pek çok kula aniden kargışa ölü gitti kargaşada. Olur mu? Olmaz muterem. Neden mikroskopla aldı cemaatimiz? Mikroplar tabi gözük göremediğimiz. Mikroskopla sopla görünebilen varlıklar. Canlı varlıklar. Bir kısmı bitkisel. Hareket etmezler. Bir kısmı hayvansal diyorlar. Hareket eden Küçük canlı varlıklar bunlar. da dişli erkeği var. Onlarda bir yaşantısı var. Onlar da Güzel bir ortam bulunca orada yaşamını sürdürebiliyorlar, çabuk olabiliyorlar bunlar da Öyle biliyor tab bunlarda, öyle biliyorlar. Şimdi her şeymelam hiç yaratmıyor her şey şirk İnsanın bedenine vücut girdi, içtiğimiz suyla, aldığımız gıda ile ya solunum yolu ile ya açık bir yaradan. İnsanın bedenine bir mikroplar girdi. Ne oluyor? Kulun bedenine mikrop girdiği anda hemen bedene bir alerim sistemi var. Mâlevi çalışıyor hemen. Hemen karşı bedene kul mükerif olan askerler var. Ak yuvarlar demiyor bu Hemen bu noktada geçiyorlar. Bunlar savaşıyorlar bakın bunlara. Savaşıyorlar. Ak kemik üretiyor eğer mikroplar fazla gelse akibarda ölüm fazla oldu mu kimi kimi daha fayetini arttırıyor, akibar örtemi daha çağılıyor. Savaşıyor bunlar. Bence. Eğer allah Teala'nın takdirinde kulun hasta olmayacağı varsa o mikroplar etsiz kalıyorlar. Akibar bunu yeniyor tam bunları. Böyle. Ne dönüyor? Kul hastalığı yendi deniyor böylece. Kul yenemiyor. Kul uyuyor. Haber yok. Kul iş böyle. Kul çalışıyor. Yatı uyuyor kul böylece Ama bizi bekleyen işimize alamadılar. Savaşlar bu şekilde. Yani azı cemaatimiz kesin olarak şuna iman gerekiyor ki bir tek zerre, bir tek mikrop, bir tek virüs bakteri kesin de baş boş değil. Allah'ın yaratmasıyla var olmuş Allah'ın gözetiminde, Allah'ın denetiminde, Allah'ın kıs hakimeti altında bu şekilde varışar. Yalnız tabi hasta öze varmaz, gelmiyor ama İstanbula bu da var. varışar. Karantina var İslam'da var. Bir de hasta çıkmışsa oraya gitmeyin pekem bir yerde. Orada ise çıkmayın. bir korkmayınız. Evde bulaşmaz bu. İkin, şerefte i̇kinci kelime vela tiyarete bir de uğursuzlu ve bir şey yok. Yani uğursuzluk, şanslı ve bir şey yok İslam'da. Vela Evet Efendim işte şöyle oldu mu bu bana yaramıyor. Bana uğursuz geliyor. Bazı var mesela işte karakedi geçti, şu oldu, bu oldu, kuş şöyle uçtu, böyle uçtu. Zaten tiyaret tayırır. Kuştan gelir ki Estaroflar kuştan daşi uğur ararlarmış. Demek ki İslam'da da uğur diye bir şey yok mu derler. Kader neyse o olacak şomalıs. Uğur diye bir şey İslam'da. şanslı diye bir şey İslam'da. Efendim işte şanslı yardım etmedi. Karan kişi şans, şanslıymış. Hatta bazen konuşur bazı cahiller. İşte neşikin kaderim varmış derler. Ya da ülkenin kaderi değişir kişi hay baba. kader yazılmıştır. Kesin olarak öyle şans uğur diye bir şey yoktur. El günül <gülüyor> Buraya Aleşma defteri ancak benim hoşuma fel geliyor. Hoşuma gider. Kalü <gülüyor> ve'l fe'lü. Sonu sahabeler yarışıyor Allah nedir o felrişi nedir? Demek ki farklı kelimeymiş o zaman da. Kale buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri kelimetün, güzel bir sözse bir olayı güzel yorumlamak. Buna feal deniyor. Bir örnek vereyim bunu azı cemaatimiz. Emreviler zamanında bir kişi bir savaşta çok başarılı göstermiş. Havariciler savaşta Havariciler savaşta başarı göstermiş. Bu kişi de buna bir mükemmet olarak Emevi devletinden Basra valini bekliyor. Çünkü kendisi bu. Buna böyle bir kulağın sızmış da bazı haber ispat bilgilerde. Kendisi Basra'da oturuyor. Emevi hükümdarından Basra valinin kendisine verilmesini kişi. Böyle bir duyum da almış kendisi. Hepi bekliyor. O herkese böyle bir e, talimat gelmiyor kendisine. Atom emni gelmiyor. Başta da o dönemde bir kişi varmış. Bu fel denen yani bu işi güzeli bilen, Bu da bir yetenek meselesi. İnanılıkçı yok bunun. Yetenek meselesi. O kişiye geliyor. Ben diyelim kaç aydan beri e, Emevi hükümdarından Ferman bekliyorum. ata emri bekliyorum. Vali olmam için. Acaba ne dersin? Sen de bu işlerimi anlıyorsun bu feyli fey işlerinden. Bir bakayım duramadı diyor. Ne gece bakın kalbine diyor. Kişi oturuyor şöyle. Bir çevresine bakınıyor. Olmadı diyor. Burada bir şey çıkaramadım diyor. Dışarı çıkayım bakayım diyor. Dışarı çıkıyor. Bir bahçe varmış kendisinin. Bahçede bir itirama bakınıyor... Biraz sonra senin diyor atlama evrin, fermanın özel kuryeyle, ile bahsede geldi diyor. diyor. Asrıyla ulaşır senin diyor. Geldi diyor. Peki yalnız diyor bak bu kişi yalnız atlama evrin diyor, vali görevin diyor, bahsede dile de diyor başkil bir olacak diyor. Böyle olmayacak diyor. Peki acaba ne olabilir diyor şimdi bu? Soruyor. Yani duruyor. Horasan'ın tarafından bir yeri söylüyor. Orayı olabilir diyor. Bunlar konuşurlarken Şam'dan özel kuruyor Basra bunu evine gelmiş. Bulamayınca bunu ararlar. Bunu bulmuş. Bunu ata getiriyor. Aynen böyle çıkıyor ama. Atama emir Vali buna veriliyor. Ama Basra'ya değil Horasan'da bir yere veriliyor. Bu kişi alıyor bunu şimdi o gitti kişiye soruyor. tek diyor arkadaş diyor. Sen bunu nasıl çözdün? Bu meseleyi nasıl çözdün? Diyor yani. Nasıl olur bu diyor. E, peygamberin için vahiy gelsin diyor. Bu işte nasıl çözdün? Diyor. Bir de bu bana diyor. Tabii vali olmuş. Açıklayayım diyor. Peygamberin diyor. El fel dedi diyor. O özellik bana onu vermiş onu böyle Olaylardan diyor bunu yorum böyle diyor. Sen bana bunu sorunca o etrafına baktım bunu bir yorumlayamadım diyor. Bir çıktım baktım diyor bir grup karga yani ben dış anda bir karada diyor ağacıma kondu diyor. Ağaç karganın hem anda ağaca konması ona yorumladım ki diyor demek ki postacı kurye basmaya geldi. Buyurun diyor. Peki diyor, başraye değil de diyor, başka atanacağım da dile bilindi diyor. Şimdi karga Arapça guraptır, gurap. Gurap diyor, kökünü gurbetten gelir diyor. Oradan bilin diye. Konan kuş karga yani idi. Yani gurap idi. Gurap kökünü gurbetten gelir diyor. Bu işini sende basaya değil de gurbet atanacağı oradan bilirim diyor. Tek diyor Horasan tahlı bir kasa üstüne söylemiş. Onlardan bilirim diyor. Karganın konduğu ağaca baktım diyor. O ağaç diyor başta olan bir ağaç değil diyor. O ağacı ana yurdu orası diyor. Oradan bilirim arkadaşlar. Annem böyle çıkıyor. Buna tefevül denir buna. Tefeliye buna deneme Demek ki bu şans değil, bir uğursuzluk değil, fal değil, öyle gaybi değil. O ile birine bağlayarak, bağlantı, bağlantılarak, hatta mesela bazıları Kur'an-ı Kerim'den tefhül kuran bazıları da. kuran Kerim'den. Mesela bir işi, önüne bir şeye var, Kur'an-ı açar ve niyet eder. İşte sağdaki bir ayet-i e der. Ayet-i Kerem'e bakar. Yalnız bu, mealle bu çözülmez muhteremler. ve olmaz bu işler. E, o kişi, Kuran-ı Kerim'in ehli olabilirse, e, kelime kelime anlam bile biliyorsa, o kelimeleri toplayarak, kişi bir araya getirir, o zaman hiçbir şey çıkarabilir kişi bunlardan. Çıkarabilir bunları. Demek ki İslam'da bu böyle bir şey var. Bu, haram değil bu. Bir gün Peygamber'e bir sahabe geldi. Yani yeni Müslüman bir yerden geldi. İsmini sordu. İsmin ne? Hasen. Bir gün güzel dedi. Nereden geliyorsun? Benim saat kabristen geliyorum. Peygamber bu da güzel dedi. Hasen sözlük olarak güzel. Saat o da saadetten, mutlustan geliyor. Ondan sen böyle, hayır için geldin. Peygamber'e bu Demek ki bu şey tefevi işten var. Teferi bu şekilde. Bir de sonu şerif özetiyim vaz edeceğimiz. Ölüm istememe gerekir Mevla'mızdan. Hadis-i şerifte özetleyeceğim bunu inşallah. Biliyor arkadaşlar maddeleri başınıza bir darlık geldiği zaman ama çok aşırı haslı ızdırak mesela Kuldan mağzam ızrabı var. Bir dakika, bir an uyuyamıyor. yatamıyor, gecemiyor, ızrabı var. Ya da kulun başka bir açıdan kul daralmış hayata sıkışmış, daralmış, buralmış kul. O zaman Allah'tan ölüm istemeyin diye peygamberler der. Ama şu dua Peygamber peygamberi. Şu dua ediniz: Ya Rabbi, eğer hayat yaşamak benim için hayırlısa. Ama hayatlar yaşat ya Rabbi. Eğer benim için ölüm hayırlıysa o zaman ölünle ya Rabbi. Yine hadislerin başlığı diye geliyor aziz cemaatimiz. Bir kimse ne kadar daralsa da, sıkılsa da, artık şu dünyaya karın çekemem diye, buna girse de hadis şöyle Eğer kulağında yine gene ölüm istemesin eğer kul Allah'ın iyi kulu ise iyiliği sevabı artar. Kötü o anda belki de tevbe de ileride, ileride tevbe eder. Demek ki allah Teala Mevlamız'dan ölümde isteme gelik alacağımız. Zaten bir insan böyle işte ölürsem kutulsam gibi şeye aklına koydu mu şeytan bundan yaralanıyor muhtemelen. Allah korusun muhtemelen. Yani buna çok dikkat edelim azı cemaatimiz. Yani biraz da gençlerimizle ee, olur ya biraz da günümüzün gençliği e, bunalama sürükleniyor muhteremler. Bir defa eğitim sistemi kişi oraya götürüyor muhteremler. İlk okul 8 yıl. O okumuş kişi listeyi oku vereyim diyor. Okuyunca zaten listeyenin sonlarına geldi mi başka üniversite heyecana başlıyor kendisine. Tabi üniversiteye giremiyor. Giremez Herkes Kontajen yok. 10-15 tane cadde geliyor. Tek kala çıkıyorlar. 10 tane asfalt, 20 tane asfalt. Arabalar geliyor, geliyor, geliyor. Hepsi tek kala girecekler. Alayım almıyor tablumları. Sıkışıyor, trafik duruyor. Bunalım oluyor bu sefer. Yani eğitim sistemi çok çıkmaza muhteremler. Yani gerçekten gençliğimizin durumu çok acıyor. Acı muhteremler. Zavallı gençler kaderini, ilerisinin istikbalini yalnız diplomada görüyorlar. Orada giriyorlar. Kendini oraya hazırlanmış. Tek beklentisi var, üniversiteye girmek, kazanmak. <gülüyor> Tabii kazanamayınca, bir iki kazanamıyor. Allah korusun bunalama Giriyorlar muhtemelenler. Giriyorlar. Yani gerçekten şu hastalığı bu günümüzde. da ağrıyor, Sıkıntıda oluyor, daralıyor, bunalamaya giriyor. Ya kötü yollara düşüyor. Alkole, uyuşturucuya, kötü yollara düşüyor. Yani eğitim sistemi mı muhtemelen. Çıkmaz sokağa sürüklüyor. Yani düzen bunu böyle yapıyor böyle. Her yıl kaç yüz bin genç aşıda kalıyor. Her yıl kaç yüz bin. Her yıl buna ekleniyor, artı oluyor. Eksilmiyor, her yıl artı oluyor. Milyonlara geçiyor, milyonlara geçecek bu tabi zamanda. Ne olacak bu az cemaatimiz? Düzen çarpıyor bu İşte bunun için bu şeytan oradan yaralandır. Bakar zavallı genç, e, gidip yere çırak yapamaz öyle yaştan sonra. Anamasına katkı yapamıyor, bir yerde müsaade değil. Da darlığı alıyor. Bir de şeytan buna elde kurtuluyor. Allah korusun. Öyle kurtuluyor. Ee, ölüm kurtuluşu değil muhteremler. Günahkar işler. Kardeşim. Hele intihar. İntihar. Yani kul kendi katil oluyor. Katil. Canına kıyan kul. Korkunç günah azı cemaatler. O günah var. Bunun için azı cemaatimiz. Demek ki İslam'da şans, mans diye bir şey yok muhteremlerden. Uğursuz diye bir şey yok. Evet, tekrar şansın din, deneyim, o da yok böylece. İnsanın geleceği kaderi de üniversite diplomasını bağlı değil mutlaka. Rus yazılmıştır. İlla Fatih.